Radyoda Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Çaşta, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Programın kaydını ise Selahattin Çolak gerçekleştirecek. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Açıkradyo Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Burçhan Dadı'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim bugün konuğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç. Hoş geldiniz Banu Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, Banu Hanım dinleyicilerimizin sizi tanıması için kısa bir Özgeçmiş bilgisi verebilir misiniz? Çok gençsiniz. Bu özellikle yararlı olacaktır ve şu anda bir daire başkanlığı görevini Türkiye'nin en büyük illerinden birisinin depremle ilgili risk yönetimiyle ve kentsel iyileştirmeyle ilgili dairesinin başındasınız. Bir kısa bilgi rica edebilir miyiz? Tabii ki Gülhan Bey. Öncelikle iltifatınız için çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Onu da aldım. Ben Banu Dayangaç. 1999 yılında 9 Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldum. Şehir plancısıyım. 2000 yılından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapıyorum. Öncelikle uzun yıllar aslında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yaptım şehir plancısı olarak. Ee, 2020 yılında depremden hemen sonra deprem risk yönetim ve kentsel iyileştirme dairesi başkanlığına görev atandım. Ee, sayın başkanımızın takdiriyle. Ondan öncesinde de yaklaşık 7 yıl e, planlama müdürü olarak görev almıştım. E, genel olarak yani meslek hayatımın çok uzun bir bölümünü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde icra ettim diyebilirim. Bir yıllık bir özel Tecrübem dışında tamamen bir belediyeciyim. Evet, çok teşekkürler. Bir de şu anda üç şube müdürlüğünün yönetimindesiniz. Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü, Mühendislik Jeholyosisi Şube Müdürlüğü. Bu sizin dairenize bağlı. Bunlar hakkında da kısaca görevleri nedir, ne tür işlevler yürütmektedirler Bilgi rica edebilir miyiz sizler? E, tabii ki sizin de dediğiniz gibi daire başkanlığımız bünyesinde üç müdürlük var. E, tabii biz genel olarak daire başkanlığımız olarak e, deprem ve afet e, güvenliği ile e, risk yönetim hizmetlerini yürütüyoruz ve buna yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. E, bir taraftan tabi kentimizin daha dirençli hale gelmesi için ve afet güvenliğinin sağlanması amaçlı her türlü araştırma çalışmaları yapıyoruz. Tabi bu üç müdürlükte bu çalışmaları yürüten birimlerimiz. Biz deprem ve zemin inceleme şube müdürlüğümüzde daha çok deprem etkisinde gelişecek yapı zemin etkileşimine yönelik araştırmaları yürütüyoruz ve ARGE çalışmaları yapıyoruz. Ee, mesela e, mevcut yapılarımızın kentimizdeki mevcut yapılarımızın inventerinin oluşturulmasını ve bunlara kimlik belgelerinin e, hazırlanması süreçlerini bu müdürlük müdürlüğümüz çerçevesinde yürütüyoruz. Tabi bir taraftan da e, kendi mülkiyetimizde yani belediyemizin mülkiyetinde olan e, Yapılara ilişkin de analizleri bu müdürlüğümüz bünyesinde yapıyoruz. E, yani deprem performans analizi olarak tariflediğimiz bu de böyle geçen e, bu çalışmaları e, deprem ve zemin inceleme şube müdürlüğümüzde yürütüyoruz. E, bir diğer müdürlüğümüz e, afet risk yönetimi şube müdürlüğü. E, burada neler yapıyoruz? E, burada da e, her tür yani iklim değişikliği tıbbi jeolojik aklınıza gelebilecek her tür doğada insan kaynaklı afet ve acil durum tehlikelerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz ve bunların risklerini ortaya koyan çalışmalar yapıyoruz. Mesela mekansal planlamaya atlık oluşturacak jeolojik etütler, mikro bölgeleme etüt raporları gibi çalışmaları bu müdürlüğümüzle yürütüyoruz. Ee, tabii bunlardan elde edeceğimiz sonuçlarla birlikte e, stratejik düzeydeki afet master e, planı, sakınım planı gibi e, kentsel iyileştirmeye yönelik e, ışık tutacak e, bütünleşik nitelikteki stratejik planları da e, bu bilimimiz bünyesinde e, çalışıyoruz. E, Biz de bizim e, tabii bu, burada bir taraftan da e, İRAP gibi yani aslında valilikle, diğer kurumlarla işbirliği halinde kentimizin e, risklerini azaltmaya yönelik ortak projelerin de izlemesine yönelik bir takım süreçler var. Bu tür çalışmaları da biz bu birimimiz e, bünyesinde yürütüyoruz. Bir müdürlüğümüz daha var, daire başkanlığımız bünyesinde. O da Mühendislik Geolojisi Şöbe Müdürlüğü. E, onun e, bünyesinde, e, bu birimimizde de ee, belediyemizin mülkiyetindeki alanlarda projelendirme öncesinde e, gereklilik olan e, zemin ve temel etüt raporlarını e, hazırlıyoruz, e, yap, yapıyoruz, yaptırtıyoruz. Bir taraftan da büyük mühendislik projelerine yönelik e, çalışmaları yani e, altyapı projeleri, metro gibi, yol köprü gibi büyük mühendislik projelerinin projelendirme süreçlerinde gerekli olan e, jeolojik, jeoteknik ve mühendislik jeolojisi etiklerini yapıyoruz ve yaptırıyoruz aslında. E, genel olarak böyle tarif edebilirim çalışmalarımızı. Çok teşekkürler Banu Hanım. Ben hemen sözü Muzaffer Tunçak'a vermek istiyorum. Teşekkür ederim. E, ben şimdi somutlaştırayım Banu Hanım'ın e, söylediklerini. O konuda sorular sorayım. E, şimdi Banu e, hanım e, bina kimlik sistemi üzerine çalışıyoruz dedi. Ve biliyoruz ki e, 2020, 30 Ekim 2020 depreminden sonra e, Büyükşehir Belediye'miz İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte e, 33 bin, yaklaşık 33 bin bina üzerinde bir envanter çalışması yaptı Bayraktı'da. Bu konuda bilgi alabilir miyiz acaba? Tabii ki. E, biz 30 Ekim 2020 depreminden sonra aslında ilk bu çalışmalara başlamadan önce bir İzmir depremi ortak akıl buluşması yapmıştık. Yani depremden hemen sonra izleyeceğimiz yol haritasını belirlemek üzere hem depremi değerlendirmek hem de bilimsel nitelikte tartışmak hem de nasıl bir yol izleriz, ne tür projeler geliştirebiliriz diye aslında bu biraz da yapı envantere projesi bu ortak akıl buluşmasının sonuçlarından en temel çıktılarından biriydi. Ve biz de hemen hızla 2021 yılının başı itibariyle İnşaat Mühendisliği Odası İzmir şubesiyle bir protokol imzalıyorduk ve çalışmaya başlattık. Sizin de dediğiniz gibi Muzaffer Bey 33 bin 100 binaydı. Bayraklı Bayraklı içerisindeki binan sayımız, mekansal adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden bu çalışmaları ilişkilendirebilmek için binanın numaralarıyla oradan veri oluşturarak sayıların belirlemiştik. Tabii yola çıktığımızda bazı bir yapıların konut niteliğinde olmadığı ya da işte farklı kapsam dışında kalabilecek yapıları olduğunu da gördük. Bir miktar bir azalma oldu yani yaklaşık bir e, 32.500 gibi bir konut türü yapıda da bu çalışmayı tamamlamış olduk. E, Tabi çalışmada e, inşaat mühendisleri odasının bünyesindeki e, inşaat e, mühendisleri arkadaşlarımızla çalıştık. 165 tane inşaat mühendisi görev aldı. Sadece e, inşaat mühendisleri odası bünyesinde e, görev alanları söylüyorum. Tabi bir de bizim belediyemiz bünyesinde görev alan arkadaşlarımız vardı. E, Bizim bu çalışmada ilk önce saha çalışmaları yapıldı. Yani aslında şöyle diyebilirim daha çok bu çalışmayı böyle bir kendi içinde üç aşamaya ayıracak olursak hani saha çalışmalarını proje incelemesi yani Aşıl'daki çalışmaları da barındıran bir taraftan da bilimsel değerlendirme dediğimiz yani akademik yöntemlerle bu binaların e, deprem etkisindeki e, yapı güvenliğine yönelik bir önceliklendirmesini yapmak adına da bir e, çalışma şey içinde barındırdı. E, bunu da bizim Ortadoğu Teknik Üniversitemizden dört e, akademisyenimizle birlikte çalıştık bu kapsamda da. E, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüyle çalıştık. E, Genel olarak hani çalışmanın biraz içeriğinden bahsedeyim, nasıl bir yöntem izledik. sokak taraması yöntemi dediğimiz yani aslında gözlemsel nitelikte bir çalışma yaptı arkadaşlarımız, inşaat mühendisi arkadaşlarımız. Tabletlerde oluşturduğumuz, belediyemizce oluşturulan bir programa aynı anda buradaki gözlemsel verileri giriş yaptılar. Bir taraftan da proje ekibimiz vardı. Proje ekibimiz de arşivde bütün projeleri taradı ve onlar da yine aynı programa projeden çıkan verilere girdiler. Ve nihayetinde hem sahada hem de arşivlerde yapmış olduğumuz veriler birbiriyle ilişkilendirilerek akademik kadromuza, hocalarımıza iletildi. Hocalarımız da literatürdeki yöntemleri de kullanarak, birçok yöntemi de bir arada kullanarak bir önceliklendirmeye ulaştı. Tabi bunları bina bazında aslında yapmış olmakla birlikte tabi bizim hedefimiz aslında sadece bina bazında bir sonuca değil daha çok bölgesel bir sonuca varmaktı. Bu binaların yani yüksek öncelikli iyile olarak iyileştirilmesi gerektiğini tespit ettiğimiz binaların yoğunlaştığı bölgeleri e, belirlemek, tespit etmek ve buradan e, kanser iyileştirme yöntemlerimizi e, belirleyebilmekti. Temel hedefimiz. Çok teşekkürler. Evet, Nusakler. Evet, e, bu çalışmanın paralelinde zannediyorum. Bir de yine e, Orta Doğu Teknoloji Üniversitesi, e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Üniversitesi ile zannediyorum. Bir araştırma yapılıyor, hale sürüyor. Yani İzmir'in 100 kilometre çapında alanındaki depremselliği araştırıyor galiba. Bu, o çalışma ne durumda Evet, bu çalışma da bizim yine ortak akıl buluşmasının önemli çıktılarından bir tanesiydi. Depremsellik araştırması, tutunama araştırması ve zemin araştırması projemiz. Biz sizin de dediğiniz gibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile 3 üniversite ile bir arada bir protokol imzaladık. 2021 yılının Ağustos ayında imzaladık bu protokolü. Bu çerçevede başlattık bu çalışmaları ama her ne kadar protokol 3 üniversite ile imzalamış da olsak aslında bu proje çerçevesinde 10 farklı üniversiteyle bir arada çalışıyoruz ve 43 bilim insanı, 18 uzman mühendis yani çok geniş bir akademik kadroyla yürüttüğümüz bir çalışma bu. Ee, çalışmanın e, depremsellik araştırması boyutunu e, İzmir kent merkezini referans alan 100 kilometre yarıçaplı alanda çalışıyoruz. Tabii siz de takdir edersiniz ki hani, e, jeolojik yapı, zemine yönelik bazı şeyler söylediğimizi sadece il sınırları içerisinde ya da idari sınırları içerisinde kalmak çok mümkün değil. Aslında kentimizi yakın çevresiyle birlikte etkileyebilecek tüm riskleri belirleyebilmek önemli olan. Eee dolayısıyla biz de bu bakış açısıyla yani aslında bu projenin en önemli boyutu bütünlüklü bakış açısıyla yola çıkmış olmasıydı. Yani kentimizi yakın çevresiyle birlikte gelecekte etkisi altında alabilecek tüm riskleri tüm boyutlarıyla belirleyebilmekti ana hedef. Dolayısıyla böyle bir yüz kilometre yarıçaplı bir alan tarifledik. Ve tabii bunun içerisinde aslında İzmir'in dışında Manisa Aydın gibi illerimiz de girdi. Bu çalışmanın içerisine. Depremsellik araştırması projemiz tabii çok kapsamlı bir proje. Kendi içinde çok fazla alt paketi içinde barındırıyor. Aklınıza gelebilecek yani heylandan, tıklamiye, tıklı jeolojiden taşkına kadar aklınıza gelebilecek aslında her türlü afet riskini içinde barındıran bir çalışma yani ee, vaktimiz olursa detaylarına da girmek isterim ama e, hani genel olarak söyleyecek olursak e, bu çalışmanın e, en temel özelliği hem kenti yakın çevresiyle birlikte kentimizin tüm risklerini belirlemek hem de her türlü afet riskini ortaya koyan bir çalışma olması bir taraftan işte Tsunami araştırmasını da İzmir kıyısındaki tüm kıyı alanlarının Tsunami etkisine e, e, ortaya koymak amaçlı başlattık. E, bu çalışmayla bütünleşen bir de zemin araştırması çalışmamız var. Tabi zemin araştırması çalışmasını da depremden en çok etkilenen bu Bayraklı, Bornava ve Konak ilçelerini kapsayan aslında literatürde Bornova Havzası diye Bornova Basi olarak da tariflenir bu, bu alan ee, Bornova Havzası olarak bildiğimiz benzer ve aynı zemin yapısına sahip e, bölgeyi bütünlükte olarak çalışan e, çalışmak üzere bir e, zemin araştırması çalışması başlattık. Bu da işte bu ilçeler içerisinde yaklaşık 12 bin hektarlık bir alanı kapsıyor. E, buna yönelik çalışmalar da başladı bu yıl itibariyle Ekim ayında. Fondajla yönelik çalışmaları başlattık. Bu da içerisinde kendi kendine özgü yani bir taraftan e, mikro bölgeleme etüt raporu evet e, yerleşime uygunluğu ortaya koyuyor ve bir taraftan e, imar planlarını altlık oluşturuyor. Ama e, onun dışında da e, bugünkü yönetmelik ve genelgelerin e, standartlarının dışında e, birçok farklı... Deneyi de araştırmayı da analizi de içinde barındıran bir zemin araştırması çalışması. Dolayısıyla aslında bu bölgenin bütününe yönelik bize çok fazla veri verecek ve nasıl yapılaşmamız gerektiğini ya da gelecekte daha güvenli bir kentte yaşayabilmek ve güvenli yaşam alanları yaratmak adına ne tür önlemler almamız gerektiğini de önceden belirleyebilmiş olacağız. Çok teşekkürler. Evet, Muzaffer. Evet. Ee, şimdi bu gene envanter çalışmasına dönersek. Ee, orada e, 32.500 bin 500 bina e, envanter çalışması tamamlandı. Ne gibi sonuçlar aldık? Biliyorsunuz e, daha önce de Büyük, Büyükşehir Belediyesi 2013 yılında e, Alçova ve Seferihisar için de benzer bir çalışma yapmıştı. E, bu iki çalışma arasında bir benzerlik ya işte e, belli sonuçlara ulaşmak, oradan hareketle eyleme geçmek e, gibi bir e, durum var mı? E, bu bin, e, 32.500 bin bine hakkında e, bir sonuç öğrenemedik, daha bilinmiyor. Çalışma evet. devam mı ediyor? Evet. Şimdi aslında çalışmanın kendi içindeki e, boyutu tamamlandı ama bu çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak e, ilerlediğimiz noktayı yani attığımız adımları atacağımız. E, adımlara ve stratejimize yönelik çalışmalarımız ise devam ediyor. Sizin de dediğiniz gibi bir 2012 yılında benzer bir çalışma aslında yapılmıştı belediğimizde. Seferi, Serba, Balço ilçelerinin bir kısmını kapsayan bir çalışmaydı. Şimdi bu çalışma tabii Bayraklı ilçesinin e, tamamında e, tamamlandı ve e, şu anda Bornova'da devam ediyor. Yani yaklaşık Bornova'da da 62 bin Adet binada bu çalışmayı tamamlıyoruz ve hedefimiz bir sonraki aşamada da konakta, bu detayda çalışmak. Ee, tabii bu detayda çalıştığımızda zemin araştırmasına yönelik çalışmalarla da bunları birbiriyle ilişkilendirmek, yani entegre ederek e, sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz aslında. Şimdi bir taraftan ama çalışmayı güncel tutuyoruz. Şöyle ki e, binalardaki... E, Verileri ilçe belediyesine de sisteme dahil ederek binalardaki değişimi sistemde sürekli güncel tutuyoruz. Yani e, Bayraklı'da yeni bir bina yapıldığı zaman da bu sisteme giriliyor. O binada yıkılıp yeniden yapıldığı zaman da bu sisteme girişleri sağlanıyor. Dolayısıyla bu veriler bizim için her zaman güncel olacak. En önemli özelliği bu. Ee, bina bazında ortaya çıkan sonuçları tabii bugün için elimizdeki zemin verileriyle hareket edeceğiz. Yani e, bugüne kadar yapılmış imar planları, sasjiyografik raporlarından tutun bina bazındaki zemin, zemin, zemin ve temel etik raporlarının sonuçları e, gibi verileri kullanarak biz burada bir önceliklendirme Şimdi bizim e, Bornova baseni olarak tarihlendiğimiz bu bölgenin sonuçlarıyla birlikte bunun zemin sonuçlarını da bu sisteme entegre edeceğiz. Yani hedeflerimizden bir tanesi bu. İkinci aşamada da bir taraftan çalışmalarımızın devam ettiği noktada tabii biz öncelikli müdahale bölgelerimizi yani bu binalar bazında, bina bazında yaptığımız değerlendirmenin bölgesel sonuçlara ulaşmasını hedefliyoruz demiştim aslında en başta. Bu belirlemiş olduğumuz bölgelerde ne tür uygulama modelleri geliştirebiliriz? Dönüşüm stratejimiz, kentsel iyileştirme stratejimiz ve bir taraftan da imar planları aracılığıyla, Yani mekansal yapıdaki değişimi tek bir yöntemle değil, farklı yöntemlerle uygulamaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Yani bir taraftan dönüşüm, imar planları ve kentsel iyileştirme ayağından çalışma süreci devam ediyor. Tabii önemli olan bütünleştirebilmek, bütün bu çalışmaları bütünleştirip uygulama adımlarımızı atabilmek olacak. Peki bu çalışmanın e, bina kimlik sistemi dediniz başta, bununla ilişkisi nasıl oluyor ve nasıl devam edecek o bina kimlik sistemi? Evet, şimdi biz. Bu Çalışmada ıı, elde ettiğimiz tabii çok fazla veri elde ettik. Kendi sistemlerimiz içerisinde her binaya ait çok detaylı veri var. Ama bir taraftan da istedik ki yaşayan, ıı, herkes yaşadıkları binayla ilgili bir bilgiye sahip olsun. E, doğru bilgiye ve e, hızlı, kolay bir şekilde erişebilsin. E, dolayısıyla böyle bir sistem geliştirdik. Bu sistemde e, vatandaşlarımız, Tabi bizim geliştirdiğimiz bu sistemi biz şu anda bizizmir.com web sitemizden ve bizizmir mobil uygulamamızdan kullanıma açtık. Bayraklı ilçesindeki bütün binalar için bu sistemde var. Vatandaşlarımız girip kendi binalarıyla ilgili bu bilgiye erişebiliyorlar. Ne tür veriler var? Ee, yapım yılından tutun işte ruhsat tarihine kadar işte ne zaman hangi yönetmeliğe göre yapılmış, hangi deprem yönetmeliğine göre e, yapılaşmış e, bina. E, projeli mi, ruhsatlı mı, yapı kullanma izin belgesi, proje verileri gibi veya en yakın afet toplanma e, alanları ve onların konumlarıyla birlikte yani girdikleri zaman üzerine tıkladıklarında o konuma da e, gösteren en yakın üç toplanma alanı şeklinde bir binanın. E, ulaşabileceği e, gibi ve bütün verileri aslında yani bir e, kentimizin e, elde ed etmek isteyebileceği belki bir belediyeye gitmeden binasıyla ilgili elde etmek isteyeceği bütün veriler bu sistemde var. E, bu sistemde tabii ki bütün binalar için devam edecek. Biz bu ayrıntıda bu çalışmayı yaptığımız sürece şu an mesela Bornava ilçimizde de aynı çalışmayı yapıyoruz. Orada da bütün binalar için bu sistem olacak. Bina Kimlik olacak. Evet. Nuray Hoca'nın bir sorusu var. Evet. Bu Benim merak ettiğim şey şu. Şimdi anladığım kadarıyla bu bina kimlik sistemi içinde bu yaptığınız envanter çalışmasının sonuçlarını belirtmiyorsunuz. Yani Binanın e, depremde olası performansıyla ilgili herhangi bir bilgi vermiyorsunuz. Halktan böyle bir talep yok mu? Evet, böyle bir bilgiyi e, bina kimlik belgesi sistemi içerisinde vermiyoruz. Çünkü e, dediğim gibi, evet biz bina bazlı bir değerlendirme yaptık. Bazı binalarda e, talibatsız yöntem dediğimiz beton çekici yöntemiyle de örnekler alarak da bunu e, önceliklendirme çalışmamızın içerisinde değerlendirdik. Ama dediğim gibi bu önceliklendirme her binadan tek tek e, karot alarak e, net bir veri olmadığı için e, ve bir akademik yani bilimsel değerlendirme yöntemiyle ortaya çıkartılmış bir sonuç olduğu için ve buradan da ana hedefimiz bölgesel çalışmalara yönelik adımlar atabilmek olduğu için bina bazlı bir değerlendirmenin çok yani sistemde olması gerektiğini düşünmedik. Biz daha çok burada vatandaşlarımızın daha çok talebi binalarıyla ilgili Bilgiye de sahip değillerdi. Yani binalarında e, kaçak var mı, i̇şte, e, bir ruhsatlı mı, projesi var mı, yok mu, tadilat ruhsatı e, alınmış mı, tadilatlar var yapılmış ama alınmış mı, değil mi veya bir binayı satın alacakları zamanda tereddütler yani bir güven e, problemi vardı aslında. E, e, bunu birazcık bu güvenli ortamı yaratabilmek adına koyduk ama adımlarımızı atmaya başladığımız zaman tabii biz 2020 Şubat ayında kurmuş bir daire başkanıyız Depremden hemen önce bu risk yaklaşım modellerimiz çerçevesinde kurmuş bir daire başkanıyız ama depremden sonra çalışmalarımızı hızlandırdık. Dolayısıyla e, bu adımlarımız yani bölgesel e, iyileştirme kentsel iyileştirme adımlarımızı atmaya başladığımız aşamada işte bu elde etmiş olduğumuz verilerle birlikte vatandaşlarımız kendilerini daha güvende hissedebilecekleri bir e, en azından geleceğe dair ne tür adımlar atarak daha güvenli olacağımızı söyleyebileceğiz. Evet aslında çok doğru yapıyorsunuz çünkü bu tür bilgiler e, daha önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Kesin bilgi değil tabii yani e, her şeye rağmen e, binlerce binayı e, tek tek performans değerlendirmesini yapıp o bina hakkında kesin bir kanaate varabilmek e, bu durumda çok zor. Hatta imkansız gibi bir şey ama sizin e, belediye olarak e, uzun vadeli amaçlarınız bakımından özellikle önceli, önceliklendirme e, bağlamında tabii bu çalışmalar çok değerli. Ben bunu açıklığa kavuşturmak için e, sordum. Çünkü kimlik belgesi deyince benim sorduğum soru da sanki içer, içerikte olur gibi bir izlenim doğuyor. O bakımdan onu açıklığa kavuşturmak için söyledim. Evet, teşekkür ederim. Evet, evet bunun noktada da bir küçük ara verelim. Bugün müziğimizi Banu Hanım seçti. Ne dinleteceksiniz dinleyicilerimize Banu Hanım? Ah bu şarkıların gözü kör olsun dedik. <gülüyor> <gülüyor> evet, dinliyoruz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç. Ee, ve bu arada Argunyum da aramıza katıldı. Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Muzaffer Tunca, e, Argun Yum ve ben Gürhan Ertuğrul. Birlikte programı yürütüyoruz. Evet, Muzaffer söz tekrar mı sende? Gene ben bu bina kimlik sistemine dönmek istiyorum. Bu güncelleniyordur umarım değil mi? Yani bir seri yapıldı. Bundan sonraki binaların böyle e, bir sistemi olacak değil mi? Yani sırf Bayraklı'da değil, Bornova'da karşıya kadar vesaire diye düşünüyorum. Yani belediyelerle, ilçe belediyelerle böyle bir ilişki devam ediyordur umuyorum. Ee, tabii tabii. Şimdi biz Bayraklı'da tamamladık. Bornava'da devam ediyoruz bu çalışmaya. Ee, bir taraftan yine Bornova'daki çalışmamız da aynı nitelikte. Ee, yapı emanetlerini oluşturuyoruz. Ee, deprem etkisinde yapı güvenliğine yönelik bir önceliklendirme yapıyoruz. Bütün binalar içinde yine bir belgesi sistemi, bir nakimlik belgesi oluşturacağız. Ee, dediğim gibi akabinde e, zemin çalışmalarımızla e, bütünleşmesi adına konak ilçemizde yapmayı hedefliyoruz çalışmayı daha sonra da kentin geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu ayrıntı düzeyinde veri topladığımız sürece binakimlik belgelerini de oluşturacağız her evet, bina Hemen Aziz Çosay'a söz vermek istiyorum. Evet Banu Hanım, merhaba. merhaba. Şimdi ben olayın haberleşme boyutunun. Bu arada tabi İstanbul'da e, İRAP konusunda çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. Ben e, a, aslında geçen yıl yani şu anda bitirmekte olduğumuz yıl bütün illerde yapıldığına dair bir bilgim var ama ne kapsamda yapıldığını bilmiyorum. İstanbul'da çok kapsamlı oldu ve biz de bu İRAP'ın altı faslında e, aktif rol oynuyoruz. E, bu konuda şimdi ne kapsamda oldu haberleşme konusunda veya bu risk e, risklerin paylaşımı risk analizlerinin paylaşımı konusunda ne yapıldı o konuda biz bilgi almam sizden mümkün mü? Ben hemen araya girmek istiyorum. Tabii biz derken Aziz Bey'in kastettiği Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'dir. yani altın saatler ekibini kastetmedi. Evet buyurun Vanu Hanım. Evet doğrudur. İl afet risk azaltma planları Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen çalışmalar oldu. İzmir'in il risk azaltma planı da Ekim ayı 2021 yılının Ekim ayında valilik oluruyla onaylandı. Tabii dağıtım süreci 2022 yılının Ocak ayında tam gerçekleşti ve aslında yürürlüğe girmiş oldu. Bizim burada İzmir'de de ayrıntılı bir çalışma yapıldı. Sizin bahsettiğiniz düzeyde bir çalışmaydı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmada paydaşlardan biriydik. bir İzmir'in il risk azaltma planında 27 tane hedef, 227 eylem var planda. Bunların bu eylemlerin de 25 tanesinde biz Büyükşehir Belediyesi olarak sorumlu kurum olarak onun dışında tabii ki destekleyici kurum olduğumuz çok eylem var ama sorumlu olduğumuzda 25 eylem var. Bunlar tabii bu eylemler iklim değişikliği, heyelan, deprem, taşkın gibi hani kentimizdeki bu doğa tükenli afet tehlikelerine karşı işte alınması gereken yapısal araştırmaları da içinde barındıran eylemler. Ee, mesela yapı e, stoğu envanterinin oluşturulması çalışması var. E, bunu yine bizim daire başkanlığımızda belediyemiz sorumlu tutuldu. E, kentsel dönüşüm projeleri ve uygulamaları var içerisinde eylemlerin. E, bu belediyemizin kentsel dönüşüm daire başkanlığı tarafından yürütülen projeler. Sonra ulaşım e, altyapısına yönelik afet risklerini e, karşı ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik eylemler var. Ee, yine bu e, afetlere yönelik, özellikle yangın afeti için işte hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmesine yönelik eylemler var. Belediyemiz itfaiye dairesi zaten yürütüyor bu çalışmaları gibi, e, yine iklim değişikliğine yönelik de bazı mücadeleyle ilgili bazı eylemler var gibi böyle eylemler e, belediyemize ana, ee, sorumlu kurum olarak tayin edildi. Biz de buna yönelik çalışmaları yapıyoruz. Biz Deprem İskentim ve Kense İlleştirme Dairesi Başkanlığı olarak belediyemizdeki İRAP eylemlerinin e, koordinasyonu ve ilerleme verilerinin e, İRAP izleme, değerlendirme sisteminde girişine yönelik işlemleri biz yapıyoruz. E, bu sorumluluk e, bizim dairemizde. Bu e, Şimdi de biz ilk 6 aylık girişleri yaptık. Tabii biz bu süreci nasıl yönetiyoruz? Evet girişleri biz yapıyoruz ama bu eylemlerin birçoğu belediyemizin birçok birimi tarafından yürütüldüğü için biz onlarla belirli periyotlarda belediyemiz birimleriyle toplantılar yaparak e, buradaki beklentileri ve ilerleme süreçlerini takip ederek ve ilerleme aşaması gel gelindiğinde de onlardan bu verileri toplayarak sisteme ilerleme girişlerini yapıyoruz ilk aşamada şey yaptık bu oranları yani ilerlemenin yöntemini e, e, tanımlamaya yönelik bir çalışma yaptık e, yüzdelik oranlar anlamında ikinci aşamada da e, şimdi ikinci altı aylık dönemin e, veri girişlerini yapma aşamasındayız şu anda da onun zamanı Anladım. çok teşekkürler bu arada biz İstanbul'da dediğim gibi altı eylemin içindeyiz. Şimdi merak ettiğim şey şu mesela İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu haberleşme çalışma grubunda da bir paydaş. Bilmiyorum İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi öyle bir paydaşlığı var mı veya takip ediliyor mu bu konu veyahut da herhangi bir dahli oldu mu haberleşme boyutuna onu da bu arada öğrenmek isterim. Şimdi aslında sorumlu olduğumuz kısımları biz ilerletiyoruz, yürütüyoruz. Dolaylı olarak yani destekleyici kurum olduğumuz aşamalarda da sorumlu olan kurumlar gerekli irtibatları sağlıyorlar. Çünkü bizim de eylemlerimizde destekleyici kurumlarla biz irtibat sağlıyoruz ve toplantılar yapıyoruz. Şu ana kadar haberleşmeyle ilgili destekleyici kurum olarak bizimle bir iletişim söz konusu olmadı. Ancak tabi belediyemiz her türlü eylem için destekleyici hizmetlerini yapacak. Teşekkür ederim. Evet, Muzaffer. Ben bir de deprem sonrası alınan imarla ilgili karar, bu emsal atışı kararı üzerine bir soru sormak istiyorum. Biliyoruz ki tekil bazdaki binalar yüzde ada bazında yüzde emsal artışı sağlandı. Acaba bunun sonucu ne oldu? Hiç o konuda bilginiz var mı? Yani tabii daha çok ilçe belediyeleri biliyordur ama bizim bu konuda yani böyle bir artış sağlamanın getirisi ne oldu? O konuda bir görüşünüz var mı? Şimdi aslında emsal artışından önce, ilk depremden hemen sonra e, bu ruhsatlı yapıların dönüşme ilişkin belediye meclisince usul ve esaslar e, belirlendi. E, bu emsal artışıyla birlikte de e, bu e, dönüşümü hızlandırmak için bazı adımlar atılmış oldu. Aslında biraz önce belki ondan bahsetmek gerekir, konuyu anlatırken usul ve esaslardan biraz bahsetmek gerekir. Biz e, düzenli kent dokusuna sahip olan bölgelerde, mevcut ruhsatlı yapıları bir e, hak kaybı yaşamadan yeniden yapılaşması amaçlı belirlenmişti bu usul esaslar. E, buna yönelik bazı ilçelerde e, meclis kararları al alındı ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylandı. E, biz burada e, kan sınırları diyoruz yani korunacak alan sınırları olarak belirlenen bölgelerde e, mevcut haklarında hiçbir kayıp yaşamadan e, yapılaşabilmelerinin e, imkanı tanınmış oldu. Çünkü geçmişten gelen bazı haklar vardı, işte kat sıkıştırma gibi veya kooperatiflerden gelen inşaat artışı gibi yani imar planlarına tanımlanmayan ama bazı haklar vardı. Buna yönelik bir adım atılmış oldu aslında. Bu tabii... Bu e, yeniden yapılanma sürecinde yani depreme karşı daha dayanıklı ve güvenli bir yapı oluşması için bu hasarlı binaların yıkılıp yeniden yapılanmasını hızlandırmak amacıyla önemli bir adımdı. Emsal artışta tabi tabii Bayraklı, e, bu depremden en çok etkilenen ilçemizdi. E, Bayraklı da e, biraz daha farklı ama kent genelinde de özellikle orta ve ağır hasarlı binaların e, %20 e, inşaat haklarında %20 artışı tanımlayan bir e, meclis kararı. Bu o e, 11 Kasım'da alınan bir meclis kararı e, oldu. Daha sonra yani usul esaslardan bayağı sonra o şu, Mart ayında alınmış usul esas var. Bayraklı ilçesinde de e, bu parsel bazında %20 ada bazında %30 olarak uygulandı. E, ama kent genelinde de ağırı orta hasarlı binaları kapsıyor. Süreçler tabii açılan davalar var hani onu sormuştunuz Zaten meslek odaları tarafından açılan davalar var dava süreçleri devam ediyor bir taraftan ama uygulamalara yönelik de ilçe belgeleriyle görüşüyoruz tabii ki bizde hani ne tür adımlar atıldı bununla ilgili diye artışı ile ilgili şu ana kadar bir uygulanmış bir bina yok ama bu konacak alanlar dediğimiz kalsınlar içerisinde Üsül esaslar kapsamında başlamış bazı uygulamalar olduğunu biliyoruz. ilçe belediyelerinden öğrendiğimiz kadarıyla. Evet. Ben bir de doğrudan sizin daireye bağlı değil ama yine de ilişkili bir durum var. Kentsel dönüşüm ile ilgili ne diyeceksiniz? Yani kentsel dönüşüm çalışmaları nasıl? ilerliyor. O konuda bilgi verebilir miyiz? Kabaca. Yani o ayrı bir birim e, olduğu için belki detay da veremezsiniz ama İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları nasıl yürüyor? Evet, bizim e, belediyemiz bünyesinde kentsel e, dönüşüm daire başkanlığımız var. E, dönüşüm çalışmalarımız o bilimimiz tarafından yürütülüyor. E, tabii bizim e, Bizim çalışmalarımız tabi belediyemizin garantörlüğünde yerinde dönüşüm ve uzlaşma esasları ile kentsel dönüşüm çalışmalarımız yürütülüyor. Bu yönde de hızlı adımlar atılmış durumda. Aslında ilk 2007 yılında başlatılmış bir süreç. Kadife, Kale, Gürtçeşme ve Yeşildere'de heyelan bölgelerinin dönüşümüne yönelik, kentimize yeşil alan kazandırılmasına yönelik bir süreçte başlamış bir kentsel dönüşüm çalışmaları şu son dönemde son yıllarda bayağı hız kazandı. Biz bir taraftan altı bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan da kooperatif modeline yönelik çalışmalar var. Belediyemiz şirketleri, İzbeton, Egeşir'i planlama ve Bayraklı Belediyesi'nin şirketiyle oluşturulan bir ortak girişim çerçevesinde e, bu çalışmalar özellikle bu depremden e, deprem sonrası hasar gören yapıların yenilenmesine yönelik bazı adımlar atılıyor yani bu yönde aslında çalışmalar hızla ilerliyor tabi ama bizim e, bir taraftan bu yaptığımız çalışmalar yapı mantarı çalışmaları e, ve buradaki önceliklendirme çalışmalarının biz aslında kentsel dönüşüm stratejilerimize de ışık tutmasını bekliyoruz şu anda mevcut kentsel dönüşüm alanlarımızdaki çalışmalarımızı az önce bahsettiğim gibi hızla yürütürken hani adımları atarken bir taraftan da yeni alanlar belirlemekte bu veriler önemli bir atlık olacak diye düşünüyorum. Banu Hanım ben hemen bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu üç şube müdürlüğünden bahsettiniz size bağlı olan. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü ile Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü arasındaki farkı biraz açabilir misiniz? Kısaca tabii ki 3 şube müdürlüğüne ilişkin e, görevlerini tanımladınız ama e, Mühendislik Jeolojisi ve Deprem ve Zemin İnceleme e, Şube Müdürlükleri arasındaki belirgin e, farkı e, rica edebilir miyiz? Tabii ki e, Mühendislik Geolyesi Şube Müdürlüğü belediyemizin e, mülkiyetindeki alanlarda bir proje üreteceğimiz zaman o alanların zemin ve temel projesine esas zemin ve temel etüt raporlarını hazırlayan birimimiz. Bir taraftan da e, hani da basit dille anlatmaya çalışırsak, e, altyapı projeleri, yani büyük mühendislik e, projelerine e, projelendirme sürecinde gereken jeolojik ve zemine tutup raporlarının hazırlanmasına ve jeolojik etkilerin hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürüten birimiz. Deprem zemin inceleme şube müdürlüğümüzde tabi ki isimler biraz aslında karıştırıyor. Çok haklısınız sorunuzda. Daha çok yapı zemin etkileşimine yönelik analitik çalışmalar yapıyoruz. Yani yapı envanteri çalışmamız deprem zemin inceleme birimimizin yürüttüğü bir çalışma. Deprem, mesela belediyemiz mülkiyetindeki binalarda deprem performans analizi yaptırıyoruz. Onu da deprem zemin inceleme birimimiz yürütüyoruz. Aslında biri tamamen zemine yönelik, diğeri ise yapıya yönelik çalışmalar yapıyor. Evet, çok teşekkürler. Bir sorum daha var. Bu deprem ve zemin inceleme şube müdürlüğünün ARGE çalışmalarından da sorumlu olduğunu belirttiniz. Bu ARGE çalışmalarını kısaca özetlemeniz mümkün mü acaba? E, tabii ki. E, şimdi aslında e, biz e, süreç içerisinde e, depremden hemen sonra bir de tabii hemen akabinde işte sel yaşadık biliyorsunuz İzmir'de arka arkaya çok fazla afetle karşılaştık. E, Uluslararası finansman kuruluşlarıyla kredi sağlanmasına yönelik de bazı çalışmalar, adımlar atmak istedik. Bu süreçte Dünya Bankası ile bir irtibat halinde bir proje geliştirdik ve yazdık aslında. Bu tür çalışmalar yani aslında sadece kendi dairemiz değil, belediyemizin içerisinde afet risklerini azaltmaya yönelik atılabilecek adımlarda yapılabilecek her türlü işi araştırmak, geliştirmeye yönelik her türlü çalışma diyebiliriz. Onun da hani detaylarına girmeyeyim, hani burada vaktimiz kısıtlı. Ama en önemli çalışmalarımızdan biri oydu. Onunla ilgili çok iler, çok ilerledik aslında, ama sonuçlanmamış bir çalışma olarak kaldı. Ülke yatırım programına alınmaması nedeniyle. Ama baya ilerlenmiş bir çalışmaydı. Bunun gibi çalışmalar. Çok teşekkürler. Hemen muzaffere söz veriyorum. Evet. E, zannediyorum e, sizin bünyenizde gene olan e, enerji ve e, iklim eylem planı da bu çerçevede mi? E, enerji ve iklim eylem planı... E o e, Sekap, e, ilk o dönem adı iklim değişikliği ve çevre koruma daire başkanlığımızdı. Şu anda isimlerde değişiklik oldu ama tarafından yapıldı, hazırlandı. Ama tabii ki iklim değişikliği günümüzün e, temel problemi ve aslında tüm afetlerin e, temel sebebi aslında yaşadığımız bu iklim değişikliği krizi e, sekapta burada çok önemli eylemler tanımlıyor bize e, biz orada tanımlanmış eylemlerle entegre aslında çalışmalar yapıyoruz ama bizim daire başkanlığımızca hazırlanmış bir çalışma değil çevre koruma daire başkanlığımızda hazırlanmış bir çalışma e, peki son bir soru sorayım e, kapanmadan e, vaktimiz var biraz var mı tamam e, evet. Bünyenizde mi? Yapı ve zemin laboratuvarı kurulmuş durumda. Sizin bünyenizde mi yoksa başka bir daire başkanlığında mı Evet, yapı ve zemin laboratuvarı belediyemizin iştirahatı olan Ege Şehir Planlama Bünyesi'nde kuruldu. Ve her türlü hem yapıya hem zemine yönelik her türlü çalışmayı içerisinde yapılabilecek bir yapabilecek nitelikte Geniş kapsamlı ve kapasitede bir laboratuvar olarak kuruldu ve faaliyete geçti şu an için. Faaliyet veriyor. Yani oradan gelen bilgilerden herhalde sizde de yararlanıyorsunuzdur değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani tabii ki. Özellikle mühendislik jeolojisi bölümü herhalde yararlanıyordu. Aslında tabii. tüm yani tamamen hani bütün yapılan çalışmalar bize bir Oradan gelen sonuçlarda ışık tutuyor. Tabii çalışmaların niteliği de bizim için burada önemli. Doğru verilerle, yani burada önemli olan aslında zemine yönelik yaptığımız çalışmaların doğru analiz edilebilmesi de bizim için çok önemli. Yani doğru veriye ulaşmak. Bugün hani aslında her alanda bu temel problem kuşkusuz olabilir. Ama burada da bizim için bu çok önemli. Laboratuvarımızın sistemi ve kapasitesi gerçekten bu anlamda çok güçlü kuruldu. Banu Hanım, anladığımız kadarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinde özellikle afet risklerinin azaltılmasına ilişkin birden fazla bölümü bölümün çalışmaları var. Biz bu çalışmaları nasıl izleyebiliriz? Böyle dönemsel raporlarınız mı var? E, yoksa e, stratejik rapora mı dönüp bakmamız lazım? E, mesela sizin daire başkanlığınızın yıllık raporları kamuoyu ile paylaşılıyor mu? Bu konuda da bir bilgi rica ediyoruz. Sizin de dediğiniz gibi belediyemizin birçok biriminde afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarımız var. Çünkü zaten çok temel Bakışımız dirençli kent, afetlere hazır ve dirençli bir kent olabilmek. Bu anlamda birçok çalışma var ama bu daha çok bizim stratejik planımızda ana hedef olarak kurgulanmış durumda. Ve onun dışında da belediyemizin birimlerinin yapmış olduğu faaliyetler, faaliyet raporlarında tanımlanmış durumda. Sadece afet risklerine yönelik bu çalışmaların tek bir yerde toplandığı, ee, bir sonuç rapor ya da bildirgesi gibi bir e, şey yok ama e, faaliyet raporlarımız aslında e, bunu bir ana başlık altında toplayarak bize e, söylemiş oluyor. Evet, yıllık olarak bunlara ulaşmamız evet. mümkün yani. Evet. Peki, Banu Hanım çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Size başarılar diliyoruz. Sağ olun programımıza ben, katıldığınız için. Ben de e, hepinizi ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. E, bu keyifli sohbet için e, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Sağ olun. Efendim. Sağ olun, teşekkürler. İyi günler. Evet, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç idi. Kendisiyle İzmir'de daire başkanlığını yürütmekte olun olduğu bölümün çalışmalarına el aldık. Evet gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler.